İkinci talimat onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Cenabı Hak Müslümanın boş zamanı olmasını istemiyor. Müslüman kendisine sermaye olarak verilen ömrünün her anını hayır ve hasenat ile dolduracak. Fe iza faravte ve ila rabbika farga. Boş kaldın mı hemen başka işe koyul ve yalnız Rabbine yönel buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsan gaflette. En büyük nimet zaman nimeti. Zaman iki uçlu bıçak gibi. Zaman nimeti bile cennet yolcusu olur. Eğer zaman nefsane arzulara düşer olursa hazin bir akıbet olur. Cenab-ı Bel-Azsa yemin olsun buyuruyor. Efendimiz bir müminin boş vaktini geçirmesini istemiyor. Mümin Hayrı aradığı zaman Cenab-ı Hak onu önün çıkartır hayrı. Efendimiz sık sık sorardı. Bugün içinde oruçlu var mı? Hasta ziyaret eden var mı? Yoksul doyuran var mı? Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz sabah namazı kılıyor soruyor. Ömer radıyallah yarısı değilim diyor. Geceden niyet nafile oruç. Hazreti Ebubekir radıyana evet ya Resulallah niyet ettim devam ediyorum bugün. İkinci soruyu soruyor. Bugün hasta ziyaret eden var mı? Ömer Radıyallahu, Ya Resulallah diyor, sabah namazını kıldın daha mesciden dışarı çıkmadık diyor. Ya yani nasıl bir hasta ziyaretinde bulunalım? Ebbekir Radıyallahu, Evet Ya Resulallah, sabah namazına geliyordum. Yolda Abdurrahman İbni hasta olduğunu duydum. Onu ziyaret ettim, şifa diledim, oradan geliyorum. Üçüncü soruyu soruyor Efendimiz, Bugün bir yoksul doyuran var mı? Yine Hazreti Ömer Radıyallahu, Ya Resulallah, daha şimdi sabah demek kıl, daha mescidinden dışa çıkmadık. Ebubekir radıyallahu anh, evet ya Resulallah, mescide geliyordum, yoksul gördüm. Oğlum küçük, Abdurrahman'ın elinde ekmek vardı, onun elinden arpı ekmeğini aldım, o yoksula verdi. Efendimiz, Ebubekir sen cennetteksin buyuruyor. Cenab-ı Hak hayır istiyor, hayırı önüne çıkartıyor. Ömer sen de diyor Allah sana da rahmet eylesin diyor. Fakat Ebubekir seni geçiyor buyuruyor. Niye Efendimiz böyle bir dar bir zamanda bunları buyuruyor? Demek ki bir mümin eğer hayrı ararsa Cenab-ı Hak o hayrı karşısına çıkartır. Şerri isteyen de Cenab-ı Hak onları şerre doğru meylettirir. Bu çok mühim. Bir müminin şahsiyetli onu çok mühim. Efendimizin şahsiyetidir. Ey bürnen peygamber kalk inzal et ayeti geldiği zaman Efendimiz ilk defa akrabalarını o safa tepesinin civarında topladı. Dini tebliğ etmeden, Müslüman olun demeden kendisini bir tasdik ettirir. Şu dağın arkasında düşman varacağım kabul eder misiniz dedi. Onlar dedi ki sen el eminsin dedi. Es sadıksın dedi. İçimizde en doğru insan sensin dedi. Senin her dedin doğrudur dedi. Ondan sonra Efendimiz İslam'ı tebliğ etmeye başladı. Demek ki bir mümin boş şeylerden kaçınacak. Labali hareketlerden kaçınacak. Yine Furkan Söyü'nü cenab boş sözlere karşılaştığında vakayla oradan gelip geçerler buyuruyor. Kur'an diliyle konuşmayı öğrenecek bir mümin. Cenab-ı Hak onu istiyor. İmanın lezzeti merhamette. Merhametli bir insan ise hizmet ehli olacak. Ve bir mümin nasıl konuşacak? Birincisi güzel bir örnek olma mecburiyetinde. Ya bu örnek olunduğu zaman hidayetler arttı, yaygınlaştı. Örnek olmalar azaldığı zaman da hidayetler azaldı. İfadelerin güzel olması lazım. Yumuşak bir lisana sahip olmak lazım. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de nasıl davranacağız? Kavlen Kerim'a buyuruyor. Ana-baba ihtiyarlar yaşlanır. Atlam bir an meleklerini de kaybeder. Ona karşı Cenab-ı Hak sen merhamet kanatlarını aç, kavlen Kerima ona ikram edici sözler söyle buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak daha buyuruyor. Bir müminden daima doğruyu söylemesi istiyor. Tabizli bilisan istemiyor. Kavlensediği daha buyuruyor. Doğru söylemesi istiyor. Kavlen Legina buyuruyor. Bir cahil karşısında. Bir inatçı bir kişi karşısında İslam'ı anlatmak için Kavlelleyina buyurur Sert, haşin, kaçtatarak değil de suyun akışı gibi tatlı bir lisan kullan buyurur Ki onun o sertliğini yumuşat. Kavlelleyina. Yine Cenab-ı Hak bir kişi gelir, bizden bir şey talep eder. Bizim hiç imkanımız olmaz. Ona Cenab-ı Hak Kavlenmeysura buyuruyor. Ona hiçbir şey ikram edilmiyorsa, imkanın yoksa, kavlen meysura, hiç yoksa birkaç tane tatlı söz söyle. Tatlı sözse onun gönlünü al buyuruyor. Hep bunlar tesiri artırabilmek. İslam'ı anlatacaksın. Kavlen beliga buyuruyor Cenab-ı Hak. Belagatlı bir kullan. Kavlen ma'rufa buyuruyor. Güzel söz söyleyin buyuruyor. وَكُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا buyuruyor. İnsanlara güzel söyleyin buyuruyor. Demek ki bunlar bir Müslüman şahsiyeti, bir Müslüman karakteri. hazret ebekir Ebbekir ne söylediğini, kime söylediğini, ne zaman söylediğini unutma buyuruyor. Çok mühim bu. Bir yarı açarsan onu telafi zor olur. Özür dilesen de tamamen silinmez. Bir camda Kırık olursa yapıştırsan yine o çatlak gözükür. Hazreti Ali radıyallahu anh'a ve hikmetli söz ve davranışlar ruhlarınızı dinlendirin buyuruyor. Bedenler yorulduğu gibi ruhlar da yorulur. Onları nükteli ve hikmetli söz ve davranışlarla ruhlarınızı dinlendirin buyuruyor. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh insanları düşündürücü, hikmetli sözlerle ikaz edin ki kalpleri huzuru bulsun buyuruyor. Müminin lisanı, dili bu şekilde hareket arzu ediliyor. İnfak ehli olmak. İnfak, Allah sana ne verdiyse onu Allah rızasını harcayabilmek. Nihayet o gün dünyada yaran nimetlerden elbette elbette hesaba çekileceksin buyuruyor Cenab-ı Hak. Herkesin mesuliyeti ayrı. Cenab-ı Hak ne kadar nimet vermişse o kadar. Fakat Cenab-ı Mala takat nabi takat fazlasını istemiyor. Fakat ta'kat istiyor. En mühim iman bedeli Cenab-ı Hakk'a ödenecek. Bedeli ödenmeyen bir şey hak iddia etmek abestir. Bir Müslümanın vicdan ufku geniş olacak. Hidayet bekleyenlere gönlümüz bir dergah olacak. Müslümanların dertliğiyle dertlenecek. Dul ve eğitimlerle ilgilenecek. Hasta ve kimsesizlerin yanı başında olunacak. İçtimai hizmetler zaruri. Kıyamet gününden Cenab-ı Peygamberin e bir safa bildiriyor. Ey oğlu diyor. Ben hastalandım, benim ziyarete gelmedin diyor. Kul diyor ki Ya Rabbi sen kainatın halikiyken hasta mı olursun? Cenab-ı Hak diyor, evet sen şu hasta kulumu sırf benim için sırf benim için, benim rızamı ziyaret etmiş olsaydın beni ziyaret etmiş olurdun. Yine kul gelecek, okula muhtelif şeyler. Cenab-ı Hak diyecek, ben yoksuldum, benim gelip halimi sormadı. Kul diyecek, Ya Rabbi bütün kâhını halk eden sen yoksul mu olursun? Evet diyor, eğer o yoksul kulumu benim için gelip ziyaret etseydi, onun hacetini ifa etseydi, beni o yoksul kulumun yanında bulurdu. Yine Musa Aleyhisselam bir gün, Ya Rabbi seni nerede arayayım? de niyazda bulundu. Efendim buyur, beni kalbi kırıkların yanında ara. Efendim o kadar hassastı ki saat bin muazra diye alan Hendek Gazvesi'nde kolundan yaralandı. Sallallahu ve sellem efendim, onu sık sık ziyaret etmek için mescide yakın bir yerde çadır kurdurdu. Orada efendimiz daima gibi onun tedavisiyle meşgul oldu. Onun halini sordu. Velhasıl Merhamet çok geniş olacak. halkın nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanacak. Ondan sonra Cenab-ı Hak onlarki zekatlarını verirler. Demek ki bu zekat verme, hayır hasenat yapma. Mülk Allah'a ait. Mülk emanet. Mülkle dünyaya gelmedik. Mülkle de dünyadan çıkmayacağız. el lillah, mülk Allah'a ait. Kul mülkün bir emanet halakkesinde olacak. İsraf etmeyecek kendinin değil. Pintilik etmeyecek yine kendinin değil. Cenab-ı Hakk'ın bildiği muhteva içinde bir hayatı olacak. O muhteva için yaşayacak. Fazlasını infak edecek. Cenab-ı Hak böyle bir kalbi bir diğergamlık istiyor. Sahil halini arz edenin imkânı kadar halini görecek. Mahrum haline arz edilmeyeni arayıp bulacak. Daha öteye, daha yukarı kendi imkanlarını paylaşacak. Daha sonra İsa'nın en büyük peygamberlere ait, büyük evliyalar, kendi hakkını devredecek. Yeküz'ü sadakat, Cenab-ı Hak sadakaları ben alırım buyuruyor. Ondan sonra gelen ayette, وَلَّزِينَهُمْ cehim hafizun. Onlar ki, iffetlerini korurlar. İffetin kaybedilmesi, insanlık haysiyetini zayi etmek ve diğer mahlukatın seviyesine düşmek, hatta daha aşağısına düşmektir. Bakımdan ahlak ve namus, bütün ahlaki faziyetlerin can damarıdır. Efendimizin bizlere misal olarak şöyle dua talim etmektedir. Allah'ım senden hidayet, korku, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. İffetli bir hayat sürmek, nefsane arzuları idealize ederek ruhaniyet kazandırmak da mümkündür. İşte bugün merasimini yaptığımız bir nikah merasimi, evlenme merasimi. Diğer mahlukatta böyle bir şey yok. Bu insana ait bir keyfiyet. Öyle bir yuva kurulacak ki, bu yuva cennetteki olan hayatımıza bir temel teşkil edecek. Cenab-ı Hak Efendimiz için sen elbette yüce bir ahlak buyuruyor. Yani Ahlak hayvani vasıflardan sıyrılarak insani fazileti yükselmektir. Nefsani arzuların tesirsiz hale gelmesidir. Bilhassa iffet insana ait bir keyfiyettir. Evlilik ise nefsani arzulara ruhaniyet kazandırmaktır. Ruhani bir evlilik dünyadaki cennet hayatıdır, buyurulmaktadır. Cenab-ı Hak insan iffetli olarak yaşamasını istiyor. Hatta evlendirme yardımcı olmanın en mübarek amellerden olduğu hadis-i şerifte bildiriliyor. Ecdadımız Osmanlılar'da bu sebeple vakıflar kuruldu. Toplumun düzeni fertlerin iffetli yaşamasına bağlı. İffet, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği en mühim bir nimet, büyük lütuf. İnsanoğlunun mesut aile yuvası cennette başladı. Bunun için dünyadaki yuvanın da bir cennet hazırlığı şeklinde olması icap eder ki, cennetteki mesut aile yuvasını kazanabilsin. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, Meryem Validemizin ismini 34 yerde zikrediyor. Onu sena ediyor ve onu hakkında İffetini koruyan Meryem buyuruyor. 34 yerde geçiyor. İsa Aleyhisselam'dan Cenab-ı bahsederken çok yerde Meryem oğlu İsa diye bahsediyor. Kadın iffetini korudu, da toplumun en kıymeti varlığıdır. Lakin hanımlık haysiyetini yitirirse, eğlence oyuncak olursa o zaman en sebil bir varlık olmuş oluyor. Toplum cam kırık, can kırıklarıyla dolmuş oluyor. Adem ile Havva validemiz yasak meyve yaklaşınca ceza olarak Cenab-ı Hak sıyrıldı ve çıplak kaldılar. Hemen yapraklarla kapanmaya çalıştılar. Cenab-ı kalbin korunması ayeti kerimede takva elbiseni tavsiye ediyor. Evlilik hakkında ayetler var. Onun ayetlerinden biri de Rum Suresi 21. ayetten de bu da ibretli çok ayet-i kerime. Kaynaşmanız ise kendi cinsinden eşler yarattık. Aranızda lites günü huzur ve sekinat. Huzur ve surur hali olacak. Meveddeten sevgi ve muhabbet olacak. Rahmeten şefkat olacak. Birlersi yaşlıdı, birbirine baston olacaklar. Her şey bir ibret, ıkrab-işmi Rabbi kellesi halak cenan bakmıyor. Zeynep Rabbini adıyla oku. Hakikaten düşündüğü zaman insan evlin düşündüğü zaman, birbirine dünyada hiç tanımayan iki insan bir yuva kuruyor. ayrılıkları baba evinden, ana evinden kurdukları yuva kendine daha sıcak hale gelmeye başlıyor. Eğer o yuva asıl saadetten bir nasip alırsa, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aile hayatının dokusundan bir nasip alırsa, hakikaten o yuva lites günü huzur ve sekinetle doluyor. O yuvaya baktığımız zaman, Allah Resulü'nün yuvasına, dünyaya fazla bir şey yoktu o yuvada. Huzur vardı, saadet vardı, rıza hali vardı. Cenab-ı Hakk'a kulluk niteliği gelen bir ruhaniyet, feyiz vardı. İman bir akç yaşanıyordu. Meveddeten, o yuvada sevgi vardı, muhabbet vardı. Süflü muhabbetlerin bitmesi lazım. Çünkü süflü muhabbetler sefalete insanı. Ulvî muhabbetler Cenab-ı Hakk'a yaklaştırır. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de bir sıfı elvedut. Yani muhabbetin menşe-i Cenab-ı Hakk. bir müminin muhabbetini ziyan etmemesi lazım. Muhabbet iki uçlu piçak gibidir. Yani süfli yerle kullanmaması lazım. Onların cazibesine aldanmaması lazım. Kaldırım kenarlarında açan çiçekler daima ayaklar altında ezilmeye mahkumdur. Bütün fani muhabbetler Allah için ona basamak olacak elbetut olan cenab-ı hak muhabbetine götürecek. Orada huzurun en yüksek seviyesi olacak. Ela bizik Münül kulub. Kalp bir huzur içinde yaşayacak. Hayatın hiçbir çilesi, hiçbir ızdırap tesir etmeyecek. Tabi burada da mühim bir şey var, bir husus var. Mevlana Hazretleri bu eşlerin birbirine benzemesi, uygun olması gerekir. Ayakkabı ve meşin çiftlerine bak. Ayakkabının biri ayağına dar gelirse öbürü işe yaramaz. Demek ki iki tarafında gönül alem birbirine ahenkli olacak. Efendimiz müminin gönül bir kıvam halinde olmasını arz ediyor. Kim Allah Teala için veri infak eder? Kim Allah Teala'yı kötülükten men eder? Kim Allah Teala için sever? Kim Allah Teala için buz eder? Kim Allah-u bekarları evlendirirse, yani bütün bütün bu işleri Allah rızası yaparsa imanı kemale ermiştir buyuruyor Efendimiz. Demek ki içtimai hizmetlerde ihlasla ifa edilirse büyük ecirler Cenab-ı ihsan ediyor. Yine Cenab-ı Hak bize Furkan söyle bir duayı Rabbimiz bize gözümüzün nuru aydınlatacak eşler ve zürriyetler bize takva sahibi önder kılıb görüyor. Bir bir dua halini. bu duayı hep namazlarını tekrarlamak lazım. Rabbena heb lena min ezvacina. Öyle bir aileler olacak ki, öyle bir aileler kurulacak ki bu aile gözümüzün nuru olacak. Ve aileden geçen zürriyetler eb min ezvac ve zürriyetina kureta. zürriyetler de göz nuru olacak. Biz nasıl olacağız? Ve cannalil muttakire imama. Biz de toplumda bir önder olacağız. Neye önde Takva sahipliğinin bir, bir numune olacak. Yani yeryüzünde Allah'ın şahidi olacağız. Cenab-ı Hak böyle bir aile kurmamızı ve böyle bir aile yuvasında bir toplumun bir rahmet, bir bereket olmasını arzu ediyor. Ondan sonra gelen ayette kısaca emanetlere ve ahitlere dikkat ederler. Çünkü bir mümin, ona, o bir mümin şahsiyetidir. El-Emin-E-Sadık şahsiyetidir verdiği söze dikkat edecek, emanete dikkat edecek. İşte bunu da İslam tarihinde görüyoruz. Efendimizin nasıl emanet dikkat ettiğini. Nasıl akdinde bir mümin sözünde duracak. Bu vasıfları ifa ederse mümin yine namaz geliyor. Onlar ki yuhafizun namazını muhafaza ederler. Cenab-ı Hak firdevs cennetlerini vaat ediyor. Yani bir Müslüman kısaca ecmel olacak. En güzel olacak yaptığı eriş Bir hayranlık verecek. Ekmel olacak, kamil olacak, olgun olacak. Ahsen olacak. Cenab-ı Hak ahsinu buyuruyor. Bir her işi en güzel olacak. Nezaketi, zarafeti, inceliği, her şeyi en üstün seviyede olacak. Cenab-ı cümlemizi bu ayette geçen... Haller ile mütehalli olmamızı Cenab-ı Hak ihsaniz, ikram eylesin.